dua ve yakarıştaki güç geceler o tertemiz siyah örtüsüyle bütün bir varlığı sarınca bir kısım karanlık ruhlar kendilerini her şeyden kopmuş yalnız ve garip hissederler oysaki en karanlık anlarda en tenha yerlerde en kimsesiz çöllerde dahi o hep bizimle beraberdir o gariplerin en iyisi kimsesizlerin kimsesi ve çaresizlerin çaresidir Kırık gönüllerin inkisarını bilen, onulmaz dertlere derman gönderen, ikliminden gelen esintilerle ruhlarımızdaki yalnızlık ve vahşetleri silen yalnız O'dur. Ona yönelen, açılacak bir kapıya yönelmiş olur. Ona yalvaran, matdubuna ermiş sayılır. Eserlerinde O'nu bilip, vicdanında O'nu duyup tanıyanların bilip öğrenecekleri başka şey kalmamıştır. O'nun marifetine erenlerin dimağında bilgi parçaları, Elmas sütunlar üzerinde firuze kubbeler haline gelir. Onu tanımayan ruhlarda ilimler evhama inkilab eder. İlimlere mevzu teşkil eden varlıksa cansız cenazelere dönüşür. Ona inancın aydınlık ikliminde bütün varlık bir baştan bir başa alabildiğine netleşir. Eşya ve hadiseler üzerindeki duygu ve düşünceler durulardan duru hale gelir ve her şey akar ona ulaşır. Bu saf duygu ve düşüncelerle, Ona yaklaşıp, Ona yalvarıp yakarmasını bilenler, insanların en talihlileridir. Bunu böyle bilerek, Dağ bayır, Çöl şehir, Gece gündüz yalnızlığını hissettiğin vakitlerde, Kalk, Bütün benliğinle ona yönel, Kalbinin kapılarını ona aç, Büyük küçük, Acı ve ızdıraplarını, Arzu ve isteklerini, Bir bir ona şerhet, Acılarının dindiğini, ızdıraplarının yerlerini huzurlara, itminanlara bıraktıklarını duyacak ve ruhunun dört bir yandan iltifat esintileriyle sarsıldığını hissedeceksin. Belki sen onu cismaniyete ait kıstaslar içinde hiçbir zaman görüp duyamayacaksın ama o, her lahza binbir emare ve işaretlerle varlığını senin vicdanına duyuracak, yakınlığını sana hissettirecek ve yer yer gönlünün dudaklarını tebessümlerle süsleyecektir. Geceler bu varidata açık yamaçlar gibidir. Kalbini hak tecellileri karşısında pırıl pırıl bir ayna haline getiren, hakikate uyanmış ruhlar, gecenin gelişiyle seccadelerinde pusuya yatar ve tecelli yavına çıkarlar. Sen de yalnız kaldığın zamanlarda gecenin yamaçlarını kolla. Oraların dosta halvet yeri ve gurbet dakikaları da ...kalvet zamanı olduğunu bil. Bütün hissiyatınla... ...O'nun huzuruna gir... ...ve kalbinin sırlarını bir bir... ...O'na say dök. Dertlerini sadece O'na aç. O'nun huzurunda inle... ...ve başını O'na giden yollarda... ...ilk eşik sayılan... ...secdegaha koy ve bekle. Gönül dünyana doğru... ...iç içe kapıların açıldığını duyacak... ...O'nun varlığının ışıkları altında... ...eridiğini hissedecek... ...ve deryaya düşen bir damla gibi kendi hesabına kaybolup gidecek. Sonra da hesaplar üstü bir kuşakta okyanusların dev dalgalarıyla bütünleşeceksin. Senin varlığın içinde bir iç, için içinde ayrı bir iç ve iç içe içler seni sürekli daha derinliklere, daha genişliklere ve daha zirvelere doğru çekip götürecek. Bu iç içe derinliklere yelken açabildiğin ölçüde kendini ötelerin en baş döndürücü bakir iklimlerinde, cennetin o sonsuza açık yamaçlarında tenessühe çıkmış gibi duyacak ve her yeni adımda Allah'a yaklaşmanın ayrı bir lütfunu göreceksin. Dıştan başka bir şey görmeyip, içindeki büyüklüklere, ihtişamlara, derinliklere ulaşamayan ruhlar, sürekli karanlıklar içinde bocalar durur ve bir türlü hasretlerden, buhranlardan kurtulamazlar. Keşke onlar da pırıl pırıl bu semalar kadar derin, cihanlar kadar geniş, kendi mahiyetlerindeki derinlikleri sezebilselerdi. Keşke onlar da gerçek insanlar gibi, içlerindeki aydınlığa açık noktaları keşfedip, vicdanın dümdüz yollarında, yüce yaratıcının gönül gözlerine saldığı ışıklarla, o alemlere ait sırları avlayabilselerdi. Birer nüve halinde, içlerindeki bu aydınlık yolları bulamayanlara, bir ömür boyu en yüksek hakikatten habersiz yaşayanlara ve maddi mesafelere takılıp kalarak sonsuzluk mesafelerini sezemeyenlere, bilmem ki acısak mı, üzülsek mi, yoksa gözlerinin açılması için dua dua yalvarsak mı?